Bölüm 214. Kadir Gecesini değerlendirmek. Şüphesiz biz o Kur'anı Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesi nedir bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve ruh Rabbinin emriyle her bir iş için veya her bir kişi için inerler de inerler. O gece tan yeri ağarıncaya kadar selam rahmet iner ve esenliktir. 97 Kadir 1 ila 5. Biz o Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. Zaten biz İnsanlığı her zaman uyarmaktayız. 44. Duhan 3 Hadis 1190 Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek, Kadir gecesini değerlendirirse, geçmiş günahları bağışlanır. Hadis 1191 Abdullah İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, nakledildiğine göre, sahabilerden bir kısmı, Kadir gecesinin, Ramazan'ın son yedi gecesinde olduğunu rüyalarında görmüşler ve bu durumu Rasulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem aktardıklarında Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Rüyalarınızın Ramazan'ın son yedi gecesinde birleştiğini görüyorum. O halde o geceyi arayanlar Ramazan'ın son yedi gecesinde arasınlar. Hadis 1192 Âişe'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan'ın son on gününde, camiye kapanır, itikafa girer, kendisini ibadete verir ve şöyle buyururdu. Kadir gecesini, Ramazan'ın son on günü içinde arayınız. Hadis 1193 Yine Ayşeden Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Kadir gecesini, Ramazan'ın son on günündeki Tek gecelerde, yani Ramazanın 21, 23, 25, 27 ve 29 gecelerinde arayınız. Hadis 1194. Yine Aisha'dan, Allah ondan razı olsun nakledildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son on günü girince bütün geceleri ibadetle geçirir, ev halkını da uyandırır, ciddiyetle ibadete dalar ve hanımlarıyla ilişkiyi keser, onlara yaklaşmazdı. Hadis 1195. Yine Ayşe'den Allah ondan razı olsun nakledildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da, diğer aylardan daha fazla kulluk yapmaya çalışırdı. Ramazan'ın son on gününde de, Ramazan'ın diğer günlerindeki ibadetten fazla ibadet ederdi. Müslim itikaf 8 Hadis 1196 Yine Âişe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. ''Ey Allah'ın Resûlü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece ne diyeyim?'' diye sordum. ''Allah'ım sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet.'' diye dua et buyurdular.